Daha önce de programlarda bahsettiğimiz Tatuta ağımızdan bugün bahsedeceğiz yine daha doğrusu Tatuta ağına dahil olan bir çiftlik Bayramiç'te Sevinç abla çiftliğinden Sevinç Hanım bizimle olacak hatta telefon konuğumuz kendisi şu anda Hoş geldiniz Hoş bulduk Sevinç abla diyoruz size değil mi direkt olarak Evet <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim sizi sormalı. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Böyle bir e, konuşmaya, sohbete başlamadan önce genel bir Tatuta neydi, nasıl işliyor e, hatırlatması da yapalım bilenler için, bilmeyenler için de bir bilgi olsun. E, tatuta Buğday Derneği'nin oluşturduğu bir sistem, aslında bir proje. E, ekolojik evet, çiftliklerde aynen. tarım, turizmi ve gönül bilgi tecrübe takası e, anlamına geliyor. Ee, Sevinç Abla çiftliği gibi birçok çiftlik bu dahil yani Türkiye genelinde çok geniş bir e, kapsam alanı var. E, gönüllü iş gücü veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı ve teşvik etmiş oluyorsunuz hem de sürdürülebilirliği sağlamış oluyorsunuz. E, senelik bir e, kayıt ücretiyle bir sene boyunca tüm çiftliklerde konuk veya gönüllü olabiliyorsunuz. Sevinç Abla da e, bu Sevinç Abla çiftliği de bu e, çiftliklerden biri. Siz de e, ne? ne zamandır Tatuta üyesisiniz Sevinç abla? Ben 3 yıldır e, Tatuta üyesiyim, Tatuta çiftliğiyim. 3 yıldan beri gönüllü kabul ediyorum. Hı hı. Yurt içinden, yurt dışından. Birçok gönüllüm geliyor, onlar bana yardım ediyor. Ben onlara bilgi açısından yardımcı oluyorum. Hı hı. Böyle geçinip gidiyorsun. Siz ne zamandır e, peki yani orada yaşıyorsunuz? Çok daha öncesine ee, dayanıyor tabii değil mi? Tabii tabii ben doğma büyüme Çanakkale Bayramı Çahmetçeli Köyü'nde doğdum büyüdüm ben. Hı hı. Ama ortaokullu ise çağımda tabii ilçede e, okula gittim. Köyümüzde yok ise yoktu. Hı hı. Ondan sonra evlendim. E, gelin olarak Bayramıca ilçede gelin gittim. Hı. Aşağı yukarı da 13 yıldır yani 13 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Yıl. Doğma büyüme bu köylüyüm. Hı -hı. Ama daha önceden çiftçilik yapmıyordum. Yani ev hanımıydım. Hı -hı. Eşim köy muhtarı olunca, oğlum da üniversiteye gidince, ben apartman tepesinde oturmak, vaktimi boşa harcamak istemedim. Hı -hı. Arazilerim vardı. Köyümdeki kadınlara, köyümün gençlerine yardımcı olmak için Hı -hı. köye eşimin yanına geldim. Hı -hı. Daha sonra işte arazimiz vardı. Kendimize kadar ekip, işte ilaç gübre kullanmadan kendi gıdamızı yetiştirmek gibi bir hevesle başladı bu iş hı hı. sonra zeytinliğimiz çoktu bizim meyve diktik bunları pazarda satarım düşüncesiyle çıkıldı bu yola ilk önce daha sonra bu genişledi e, talep arttıkça büyüdü büyüdü tabi ben çok yoruldum çevremde yaşayan bu ekolojik camiadan bazı arkadaşlar sen niye tatıtaşıklığı olmuyorsun hem bilgini başkalarına ver on, hem de onlardan vaydalan. Destek yani onlar sana yardımcı olsun sen onlara yardımcı ol hı hı. diyerekten beni teşvik ettiler. Ben tatı taçık diye oldum. Ne güzel iyi ki hoş geldiniz. İyi ki olmuşsunuz. 3 evet. <gülüyor> yıl sonra sizinle program yapma şansı bulduk ama e, ne güzel geç olsun güç olmasın diyelim. Evet ee, aynen. Peki şu anda neler üretiyorsunuz? Neler var? Vallahi ben şu anda sebze var, meyve var. Kuru gıda olarak işte bakliyat türü bakla dediğimiz Hı -hı. mercimek harcında nohut, kuru fasulye onları yetiştiriyorum. Hı -hı. Taze sebze mevsimine göre kışın, Hı -hı. zeytin, zeytinyağı, artı hayvan, artı tavuk, keçilerim var. Ha, keçi ve tavuk mu? yapıyorsunuz? Evet. Keçicilik. Bir keçi, tavuk, sebze, meyve. Meyveliğimiz var. Elmamız, bayramıç beyazımız, kırmızı nektarımız, şeftalimiz, armudumuz. Öyle ara ara. Çok geniş Onlar bir şey. Çok geniş bir alan aslında. Evet, yani aynen. yetişmeniz Ağır. çok zormuş o kadar şeye gerçekten. Evet, evet. İşte o yüzden benim yorulduğumu, gerçekten çok yoruluyordum. Bu çocuklar benim çocuklarım diyorum artık ben onlara. Hı hı. Benim yükümü Hafiflettiler. Onlar benden bir şeyler öğreniyor. Ben onlardan farklı farklı eğitim almış, farklı kültür, kültürden gelmiş çocuklarla bir arada olmak hem beni enerjik buluyor. Hem de ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Onlar da benden öğreniyor. Böyle analı kızlı, analı oğullu ben onlara çocuklarım diyorum. Böyle <gülüyor> diyor? şey yapıyoruz. Yani gönüllüye ben pek iş gücü olarak bakmıyorum onları ben. Tıpkı çocuğum gibi. Üstünü örtüyorum. Aslandıklarında çorbasını düşürüyorum. Onlar da bana yardımcı oluyorlar. Memnunum yani. Evet Üst çok olmadan. çok. memnunum. Ne güzel çok yakın bir ilişki var aslında. Yani böyle evet, e, genel bir şey algısı. ya Bazen genel dememek lazım ama. E, Gönüllü evet. sadece eşittir iş gücü. Olarak da evet. bakmamak lazım çünkü dediğiniz gibi çok karşılıklı bir alışveriş söz konusu. Tabii. Kimi zaman e, gönüllü size belki yardım etmek amacıyla gelecek ama belki siz ona iş öğretene kadar daha çok yorulacaksınız. Bir yatırım yapıyorsunuz neticede. E, bir yandan aslında hani iş hafifletme dışında zor tarafları da vardır eminim. Tabii tabii. E, bu işi Özellikle hiç bilmeyen ben, insanlar. Hı. Özellikle ben dil bilmediğim için yabancı dil. Hı hı. Ben yabancı gönüllüde biraz problemleşiyorum. Hı hı. Ama yanımda işte bilbilen birçok gönüllüm oluyor. Onlarla yardımlaşıyoruz. Hı hı. Olmadı, yoksa da yani ne denir tarzanca bir şeyler öğrenmek için. Onlar benden öğreniyor, ben onlardan öğreniyorum. O şekilde sürdürüyoruz yaşantımızı. Ne? Ve bizim benim yani bizim deyimde benim çiftliğime gelen gönüllü ta ki sebzeyi tohumundan eğer uzun süreli ise biz uzun süreli gönüllü de kabul ediyoruz tohumu kendimiz fide haline getiriyoruz beraber onu toprağa ekiyoruz onun hasatını yapıyoruz ve hiçbir Türkiye'de bu sanırsam hiçbir çiftlikte yok onu pazarda emeğimizi değerlendiriyoruz nasıl satarız hı hı. o pazar alanını da öğreniyor pazarı da öğreniyor yanında hayvancılık var tavuk var Ondan sonra sebze meyve yani geniş bir yelpazı olduğu için çocuklar çok severekten. Çünkü birinde başarılı olamazsa öbüründe kendini rahat hissediyor. Hmm. Hangi bölümde kendini rahat hissediyorsa o tarafa kayıyor. Bir iş bölümü içinde Çalışıyoruz yani beraberce. Yani uzun dönem kalanlar diyorsunuz. Gerçekten programın da adı gibi tohumundan e, hasada kadar. Aynen. Hatta hasat sonrası, Aynen. pazarlaması bunun her işte iletişim tarafına da dahil olabiliyor. E, evet. Baştan sona görebiliyor diyorsunuz. Evet. Çok uzun dönem kalanlar oluyor mu? Yani işte 4 evet. mevsim, 3 mevsim, 1 sene. Yok o kadar olmadı ama 3,5-4 aylık hmm. bir tane Amerika'dan bir görünüm vardı. Kulakları cınlasın diyeyim. 19 yaşında yete genç bir çocuktu. Hı hı. Bildiği ismi Will Collins. Ben onun ismine Osman koymuştum. Zor geliyordu <gülüyor> bana söylemesi. Zaten Will deyince dönüp bakmıyordu. O da alışmıştı. Öyle mi? O Türkçe de bilmiyordu hiç. Hı hı. İlk geldiğinde biz çevreden faydalandık. İşte çevremdeki gençlerden yardım istedim. Onlarla iletişime geçtik. Sonra çocuk gerçekten çok güzel Türkçe öğrendi. Üç buçuk ay sonra vizesi dolduğu için dönmek zorunda kaldı. Ha, geldi ve sizi Üç... ziyaret etti sonra döndü. Yani sizde gönüllü Üç oldu bu. Aa, Üç buçuk ay yaşadı benimle. Üç buçuk ay yaşadı. Yani hepsini gördü o. Evet. Ta ki mesela salatalığı ektik filan haline getirdik. Tabi ondan daha önce gelmişti. <gülüyor> Hı -hı. Ee, en azından salatalığın tohumunu Hı -hı. toprağa diktik. Topraktan hasat ettik onu, büyüdüğünü gördü, kendi eliyle dikti, onu pazara götürdü, sattı. Ve o salatalıktan tohumu aldı, ondan sonra gitti. Aaa ne güzel, tamamen evet. tüm, dö tüm döngüye neredeyse şahit olmuş yani. Evet, aynen. Evet. Uzun süreli gönüllü böyle yani bunları görebiliyor. Evet. O, mesela ben şimdi çok da memnunum aslında. Memnun, olun, yani nasıl diyeyim, ikilem içindeyim. Hı hı. Çünkü bakıyorum genç nesilde toprağa dönüş var büyük şehirden kurtuluş çabası var evet. kendini denemek amaçlı tatuta çiftliklerine geliyorlar en azından benim çiftliğime geliyor benim çiftliğimde gençlerde edindiğim izlenim hangi yöne yattımsa hayvancılığı sevdiyse çünkü hayvan var hayvanı görüyor hepsini deniyor hayvanı kendine yakın hissediyor hı hı. o yöne akıyor sebzeyi görüyor, sebzeyi tarafına akıyor. Sonra biz mesela tezgahımızda artanın ya da bu elma yumuşamış ya da bu işte nektar yumuşamış, bu erik yumuşamış tezgahını koyamayız dediğimizi toplarken atmıyoruz biz onu. Onu ayrı topluyoruz, onları da değerlendiriyoruz, pestil yapıyoruz. Ondan sonra reçel ıı, yapıyoruz onlardan. Yani atma diye bir şey her şeyi dön, yani. Gelire çevirme çabasındayız. Hı hı. Çocukların bu çok hoşuna gidiyor. Özellikle pazarda değişik kişilerle de tanışıyor onlar. Sadece hı hı. benimle değil çevremde yaşayan ya da onlar gibi gelmiş buraya yerleşmiş insanlarla tanışıyorlar. Hı hı. Çocuklar çok memnun oluyor. Hı. Ve ben de memnunum ki toprağa ilgi Hani toprak yok olup gidiyor diyoruz ya ama genç nesilden ben umutluyum yani toprağına sahip çıkacak. Ne güzel, siz, yani sizin gibi insanlardan bu cümleleri duymak da çok önemli bizim için. Yani biz e, programlarımızda da hep bu umuttan bahsediyoruz aslında. Evet. E, her zaman, her geçen gün çünkü umut bir şekilde yitiyor. Ama biz her evet. seferinde o umudun aslında hep devam ettiğini e, belirtmeye çalışıyoruz. Şimdi sizden de bununla ilgili bir şey duyuyor olmak çok keyifli gerçekten. Yani o e, gençlerle veya işte yaş grubu, cinsiyeti... İşte evet. Öğrenim durumu ne olursa olsun o insanlarla Aynen. yaşadığınız o deneyimde ortaya çıkan şeyler demek ki gerçekten e, umut veren şeyler. Evet. Mesela benim yanımda bir gönüllüm var. Amerika'da doktor, doktorasını yapıyor. İki senedir geliyor. Ve benim yanıma gelen gönüllü mesela 1 bir aylık bir müracaatta bulunmuş. veya 15 günlük bir müracaatta bulunmuş. Ama muhakkak geri dönüşü sağlıyor yani tekrar geri geliyor hmm. müsaadesi olduğu sürece bulunduğu alandan kopabildiği sürece hı hı. geliyor Çünkü burada da bir şeylerin farkında yani gençlik bazı şeylerin yok olduğunu ama bunları yaşatmamız gerektiğini tabi biz de tetikliyoruz onları Tabii ki mutlaka. destekliyoruz evet. o yüzden Geri dönüş çok oluyor yani Evet ne güzel bu gönüllü Şeylerine tekrar dönmek istiyorum Program bitmeden önce ama bir de şeyi sormak istiyorum Sevinç abla. Siz hı hı. orada ekolojik tarım yapıyorsunuz. Aynen. Ee, hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorsunuz. Aynen. Ee, zehir kullanmıyorsunuz hatta öyle diyelim. Fakat e, yani civar köylerde etrafınıza bayram işte birçok yerde e, hala geleneksel yöntemlerle bu tarımı yapan e, kişiler mutlaka vardır. Çiftlikler mutlaka vardır. Sizin onlarla herhangi bir iletişiminiz bir bilgi alışverişiniz etrafı etkileme şeklinizi görebiliyor musunuz? Bununla ilgili bir e, geri dönüş alıyor musunuz hiç? Şimdi şöyle bir şey ben yani bana soruyor müşterim tezgahta diyor ki <gülüyor> pardon <gülüyor> organik misiniz? Hani Organik üretim mi yapıyorsunuz? Hı -hı. Ben diyorum ki ben organik değilim çünkü benim sertifikam yok. Evet. Maalesef Türkiye'de sertifikası olmayan üretime ya da üreticiye Hı -hı. organik denemiyor. Tabii. Peki doğal mısınız diye soruyorlar. Hayır, hayır doğal da değilim. Benim kelime anlamımda doğal müdahale edilmeyendir. Hı hı. Ama biz sebzeyi tohumdan ekiyoruz, onu çapalıyoruz, yetiştiriyoruz. Hı hı. Ben sadece zehirli diyeyim artık. Zehir diyorum ona ben. Tabii. Sanayi gübresi ve ilaç kullanmıyor. Evet. Ama bizim bölgemizde tarım arazisi, meyvelik kullananını... Müdahale edemiyorsun hı hı. doğal olarak bizde az çok etkileniyoruz bundan Tabii. çünkü araziler çok yakın birbirine. Ama pazarda gördüğüm benim çevremde toplanan ya da benden alışveriş yapan insanların daha çok olduğunu görünce hı hı. yanımdaki satıcı da ya da üretici de bu yöne akıyor. Evet, evet, yani bu böyle. Ama bazı bunu kötüye de kullanıyor. İşte tüketici bunu ayır nasıl eder bilemiyor. Aa, soruyor, kendim ürettim, kendim ürettim. İşte ilaç kullanmıyorum, gübre kullanmıyorum. Burada ben ben biraz önce de tarım il müdürlüğünden gelmiştim. Orada bir organik programa katılmak istedim ben. Hı hı. Ve ben tahıl da var bende ben atalık tohumları geliştirmek ve yaşatmak için sarı buğday ve kara kılçık buğdayı ekiyorum. Evet. Onu işliyorum, işledikten sonra da tüketiciye sunuyorum. Bununla ilgili bir çalışmadan dolayı Tarım İl Müdürlüğü'ne gitmiştim. Orada da konuştum bu konuştuğumuz bayan bana aynı benim dediğim gibi yani temiz gıdaya özlem çok fazla. Evet. Evet. Ve e, hı hı buyurun. Ama bunu nasıl elde edecekleri ya da bunu nasıl ayırt edebileceklerini bilmiyor tüketici. Çünkü sürekli görsel basından olsun, yazılı basından olsun sürekli yanlış yönlendiriliyor. Ben de o zaman diyorum ki en azından benim çevremde olana gelin buyurun beraber yapalım. Nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor görelim, gelin görün, tanıyın. Biz de ona göre mesela balkon bahçeciliği yapıyor veya ufacık bir bahçesi var. Hı -hı. Benden tohum istiyor, benden fide istiyor ve ben bunları seve seve bazısı para vermek istiyor. Yok bunlar yaygınlaştı. biz bunlardan ücret almıyoruz diye de Hı -hı. böyle bir yardımlaşmamız oluyor yani çiftliklerle. Sevinç abla çok doğru bir yere parmak bastınız ve yani bunun üzerine saatlerce konuşulur aslında. Biz de ee, birçok programda bu... Ee, topluluk ağlarıyla ilgili programlar yapmıştık. Yani bu hı hı. tüketici bilmiyor diyorsunuz ya. Çok doğru evet. ve e, şey o kadar önemli ki yani artık bir yerden sonra ürünün Gerçekten ne olduğunun bile ötesine geçiyor ee, şeyle üreticiyle temas etmek, üreticiyle doğrudan iletişim kurmak, onunla samimi bir şekilde her türlü gerçekliğiyle tartışmak. İşte sizin dediğiniz gibi organik misiniz? Organiyim ben deyip geçen de var ama hayır organik evet. değilim ben çünkü organik olmak için sertifikaya ihtiyaç var, doğal terim eşittir budur gibi bu, tüm, bu tip ayrımları e, yapan, bunu gerekirse tüketiciyi öğreten üretici sayısı da çok fazla değil. O yüzden çok değerli buluyorum sizin yorumlarınızı. Ee, çok doğru söylüyorsunuz yani bunu da belirtmek istedim. Şimdi bugün ben onu da bak bu bilgiyi de aktarmak isterim. Çünkü içinde bir ukde olarak kalır benim. Tabii tabii lütfen. Bugünkü Tarım İlmi Birliği'ndeki konuşmamda işte sertifika nasıl alabilirim? İşte ne yapabilirim nerelere müracaat etmem lazım hı hı. diye bir konuştuk bayan çok açık sözlü çok naif bizi yönlendirdi ve işte şuraya şöyle yapmamız lazım buraya bir sürü prosedür sundu önümüze ama orada kadına dedim ki ben ya dedim tarım il müdürlüğü olarak ya da tarım bakanlığı olarak sizin hiç dikkatinizi çekmiyor mu bu sertifikaları alanlar sürekli büyük şirketler. Hı hı. Küçük üretici niye bu kadar zora kosuluyor? Niye bunların içinde yerli üretici ta ki toprağa eli değmiş çocukluğunda toprağın içine düşmüş bir çocuğa bir genç olmuş, kadın olmuş, erkek olmuş, baba olmuş, anne olmuş. Niye bunları teşvik etmiyorsunuz? Bunlara niye öncelik tanımıyorsunuz? Ya da şimdi niye kolaylaştırmıyorsunuz? Niye hep bu işte sertifikaların içinde büyük şirketler var? Hmm. bundan bahsettiniz Bunu hiç mi dikkat hiç sizin dikkatinizi çektim mi diye bir soru sordum ve bayan gerçekten dedi ki bu işe gönül verene aslında bu sertifikaları vermek lazım evet, çok haklısınız bu yola baş koymuş bir e, evet. çiftliksiniz sizde yıllardır evet aynen dikkati almak çünkü ben, lazım çünkü ben Tüketicinin bilinçli olmasını istiyorum, üretici bilinçli olmasını istiyorum, üreticinin tüketici o. Ben tezgahımda yaşadığım bir anıyı da aktarmak istedim. Çok, çok kısa bir vaktimiz var ama e, alalım hı hı. isteriz. Kromozom sayısıyla ilgili tüketici o kadar çok bilinçsiz. Bana sarı buğdayın kromozom sayısını. Ben dedim ben bunu annemden babamdan dedemden bulduğum bir tohum. Ben bunu Kromozom sayısını bilmiyorum. Alın siz bunu, götürün, baktırın, ben de öğreneyim. Yani tüketici de sürekli arayış içinde. Evet, evet. O da o da normal bir parça. Yani şehirde tabii. özellikle. Yani demek ki merak ediliyor. Tabi tabi. Yapıldığının farkına varıyor. Tabi tabi. Yani sorgulamak çok önemli gerçekten Selinca evet. abla çok doğru düşünüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Ben yani istesek isterdim ki daha uzun olsun program ama programı da sonlandırmamız gerekiyor. Buna evet. ee, da şükür bu kadar sesimizi duyurabildik. Bu tabii kadar tabii mutlaka. Düşüncemizi aktarabildik. Ne zaman kim yani olursa olsun bu yolda onlara yol göstermek ya da öncülük yapmak ya da bilgi vermek gibi her zaman açığım. Herkesi beklerim. Evet, sizin de e, sizinle bağlantı kurmak isteyen, iletişim kurmak isteyenler de tatuta.org'dan Sevinç Abla Çiftliği diye aratabilirler. Sevinç Özkaya'ya geçiyor. Sevinç Özkaya Tatuta, mı? Evet, Sevinç Özkaya Çiftliği diye geçiyor. Tamam. Ama Sevinç Abla diye koydu benim insanların benim ismini. Ha, Şimdi onu değiştireceğim. Tamam olur ha, Sevinç Özkaya diyelim. Ama Sevinç Özkaya diye geçiyor. Tamam tamam peki o zaman öyle yapalım. Şu an Sevinç Abla diye de geçiyor olabilir tatu, tatu. Olsun bakarız önemli değil. Evet. Sevinç Abla evet. veya Sevinç Özkaya diyelim o Aynen. zaman. Ee, çok teşekkür ederiz Sevinç Abla. Rica ederim. Ee, çok, çok memnun oldum. Ben de öyle çok kolay gelsin size. İşinizden onu koyduk. teşekkür ederim. <gülüyor> Ee... Teşekkür ederim bir de şunu söylemek isterim bu Tatuta ağını bana tanıttığı için Buğday Derneği'ne çalışanlarına gerçekten teşekkür ederim ben de bilmiyordum onların sayesinde öğrendim onların sayesinde çünkü kurucusu olduğu için bu ağ beni dahil ettikleri için ben de onlara teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz çok sağ olun görüşmek, görüşmek üzere. üzere sevgili dinleyiciler hoşçakalın.